...bugünkü konumuz... ...ve biz bugün Zehirsiz Evin kurucusu... ...aynı zamanda da Zehirsiz Evin hanımı... <gülüyor> ...Mercan Yuvdakular birlikteyiz... ...hoş geldin Mercan. ...hoş Melcan. buldum... ...nasılsın? İyiyim sağ ol sen... <gülüyor> ...teşekkür ederim... E, ...çok önemli bir konu aslında... Ee, zehirsiz ev Yani şey çok can alıcı İsim çok can alıcı ee, Hemen hemen her gün kullandığımız Gündelik maddelerde bir sürü zehir var Tabir evet. bu Yani çok da doğru bir tabir evet. Ve biz bunların farkında değiliz Önce bir onların neler olduğundan bahsedelim mi Nelerin içinde bize sunulduğundan hı hı. E, Şöyle Genelde e, yediğimiz içtiğimiz Şeylerin içindeki zehirleri Sanki daha biliyoruz Yani e, Hani işte pestisitlerden haberdarız. İşte organik beslenmekten bahsediyoruz vesaire. E, fakat evimizde kullandığımız temizlik ve kişisel bakım ürünlerine o kadar da dikkat etmeyebiliyoruz. Yemediğimiz için. Yemediğimiz için. <gülüyor> ya da için. yemediğimizi düşündüğümüz yemediğimizi için. Yemediğimizi düşünüyoruz. Fakat soluduğumuz veya <gülüyor> e, cildimize sürdüğümüz her şey yediğimiz şeyler kadar vücudumuza giriyor. Farklı oranlarda ama hepsi vücudumuza giriyor sonuçta. E, yani sabah kalkıyoruz ve... E, yataktan kalktığımız andan itibaren, kapıdan çıkana kadar aslında e, onlarca belki yüzlerce kimyasal maddeye maruz kalıyoruz. İşte duş alıyoruz, şampuanımız var, e, duş jellerimiz var, ondan sonra sürdüğümüz kremler var, deodoran var, işte erkekler için tıraş malzemeleri var vesaire, makyaj malzemeleri var. E, yani hiçbir şey yapmasak bile kullandığımız sabunların içinde bile evet. e, o kadar çok kimyasal madde var ki bu e, çok fazla e, kimyasal madde kullanmış olarak zaten çıkıyoruz evet. dışarıya. Soluduğumuz havaya vesaire daha hiç gelmeden. E, zehirsiz evde bu kimyasal maddeleri hayatımızdan eksiltme, eksiltme niyetiyle, niyetiyle yola çıktı. Yola çıktı. Evet, evet yani bunları sıfırlayamayacağımız zında farkında olarak hani yüzde yüz zehirsiz ev Mümkün mü diye soruluyor bana sık sık. <gülüyor> Mümkün değil tabii ki bunu baştan evet. kabul etmek evet. gerekiyor. Peki ne zaman başladı zehirsiz? Ev? Yani bu giriş. Ee, zehirsiz ev şöyle blog 2012'de kuruldu yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam. Benim ağzım alıştı böyle beş sene önce falan diyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı vakit olmuş. <gülüyor> ee, zehirsiz ev şimdi bir web sayfası. Ee, evet. Ama tabii bu arada tam dört kere de yayınlanmış bir kitap. Evet. E, önce blog vardı. E, fakat sonra e, onu çok fazla güncellememeye başladım. E, yani orada en sık kullanılan ve en beğenilen tariflerin durduğu bir arşiv var zaten. Hı hı. E, ben denediğim şeyleri paylaşıyordum. Şu ara açıkçası yeni bir deneme pek yapmıyorum. Çünkü kullandığım şeyler belli. Onları kullanmaya devam ediyorum. Dolayısıyla çok fazla güncellenmiyor. Fakat e, sitedeki e, en beğenilen işte en çok kullanılan tariflerden oluşan bir kitap var evet hı hı. yine zehirsiz ev adıyla yayınlandı ee, dördüncü baskıya geldi evet. peki o zaman şöyle başlık başlık gidelim mi hı hı. evde kullandığımız temizlik malzemeler biz bunların e, nelerinden sakınacağız Hı. Ya da on, o sakındıklarımızın yerine ne koyacağız? Hı hı. Etiket okumak hani bizde çok e, gelişmiş bir alışkanlık evet. değil ya. Biz o etiketlerde nelere dikkat edeceğiz? Evet. Ya şimdi bu tabii çok geniş bir konu. Yani burada etikette kaçınılması gereken maddelerin hepsini... E, ...sıralamak mümkün değil. Hı hı. Yani ana kategorilerden bahsedebilirim. E, bir kere sürfaktan denen maddeler var. İşte bunlar yüzey etkin madde diye geçer etiketlerde. Bunlar temizlik işini yapan, köpüren... Hı hı. ...esas deterjan maddeleri. E, fosfatlar var. Ondan sonra e, çözücüler var. Çeşitli solventler var. E, ürünün homojenliğini sağlayan vesaire. Boyalar var. Hı hı. Gözümüze hoş görünebilsinler diye... Ee, çok fazla parfüm var o hı hı. kafamızda e, <gülüyor> temizlik şeyini yaratan evet. algısını Mis yaratan koku. Mis koku. evet aslında temizlikle hiçbir alakası olmayan tamamen sentetik e, parfümlerden oluşan kokular var ondan sonra e, koruyucular var hı hı. ürünün raf ömrünü uzatan e, çeşitli asitler var e, Çamaşır suyu katkılı ürünler var. Yani pek böyle saymakla bitecek gibi değil. Peki bu, ürü, bu içeriklerin zararları yani nelere mal oluyor? Hı hı. Bu, bu maddeler en basitinden derinizi tahriş ediyor hı hı. veya solunum yollarını tahriş ediyor. İşte hani böyle hafif boğazınızın yanmasına yol açıyor veya işte baş ağrısına yol açıyor. Daha... Ciddi etkilerine doğru gidersek işte e, astım ve migren ataklarını tetikleyebiliyor. E, bir de tabii ki aslında belki daha da önemlisi e, vücudumuzdaki hormonlarla oynuyor bütün bu maddeler. E, bu sebeple de kanserle ilişkilendiriliyor bir evet, kısmı. Evet. Yani doğrudan bunlar kanser yapıyor demek istemiyorum. Ama sebebiyet e, Fakat yani kullandığımız bir sürü maddeyi bir arada düşününce... Evet, kansere yol açabilir maddeler bunlar. Bu sağlık açısından aslında <gülüyor> en temel etkileri. Aynı zamanda bir de iklime de etkileri var. Tabii ki. E, doğaya da etkileri var. Tabii hı. ki yani e, kullandığımız her şey sonuçta e, suya karışıyor, toprağa karışıyor, havaya karışıyor. Ve hani çevreye verdiği zarar bir tarafa dönüyor dolaşıyor yine bize geliyor. Evet. Yani yediğimiz balık, hı soluduğumuz hı. hava işte toprakta yetişen sebze vesaire yani bu bir döngü tabii ki her şey birbirine bağlı. Bir de bir paraben şeyi var hı hı. kimyasalı var ki bu arada herkesin bildiği hı hı. en sık da ürünlerin üzerinde paraben free yani parabensiz hı hı. diye yazan şeyi de çok merak ediyorum. Şimdi bir şey popüler olduğu zaman ve artık zararlı olduğu herkes tarafından bilindiği zaman adı başka ama etkisi ve zararı aynı başka bir madde konuluyor ya bu ürünlere. Evet. Parabensiz şey gördüğümüzde satın alacak mıyız? <gülüyor> Yoksa bu da bir hani başka bir değişik sunuş şekli mi bize? Merak ediyorum yani biz üzerinde ne görürsek almayalım? O etiketi <gülüyor> ne olduğunda gerçekten masum sayalım? Şimdi maalesef bir sürü pazarlama hilesi var gerçekten. Evet. Paraben bu koruyucular içinde en bilin yani, e, en kötü şöhrete sahip e, koruyuculardan bir tanesi. Paraben nedir bu arada? Ne işe yarar? <gülüyor> Paraben yani, koruyucu. koruyucu. Yani hmm. ürünün içinde bakteri üremesini hmm. geciktirerek raf ömrünü uzatıyor. Evet. Aylarca kullanabilmenizi sağlıyor. E, şu anda pek çok kişi artık parabenin ne olduğunu daha doğrusu ne olduğunu bilmese bile kullanılmaması gerektiğini biliyor hmm. e, öyle bir bilinç oluştu dolayısıyla en çok kremlerde filan kremlerde değil mi? cilt bakım ürünler de emiliyor daha çok. yani Hı -hı. vücuda giriyor evet. e, dolayısıyla üreticilerde e, bir ürün çıkarırken piyasaya içinde paraben olmadığını e, duyurmayı e, marifet sayıyorlar diyeyim <gülüyor> fakat Parabeni kullanmayıp da yerine ne kullandıklarına bakmak lazım. Evet. Yani gerçekten o ürünün etiketini bir okumak lazım. Hı hı. Çünkü mutlaka bir koruyucu kullanılıyor onun yerine. O koruyucunun ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. Yani parabenin kullanılmaması o ürünün masum olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Peki yerine ne koyacağız? Yerine ne koyacağız? Yani çünkü en basiti kadın olarak ellerimizi hı hı. nemlendirmek istiyoruz. Sadeleşeceğiz. sadeleşeceğiz evet. <gülüyor> yani şöyle sadeleşeceğiz demek illa bakımsız olacağız anlamına gelmiyor. Ee, aynen temizlikte olduğu gibi hani böyle her yüzey için farklı bir madde kullanma ihtiyacı duyuyoruz ya hı hı. ona gerek olmadığı gibi <gülüyor> vücudumuza bakmak için de e, on tane ürün kullanmayacağız mesela. E, yani... E, nasıl temizlik yaparken işte sadece Arap sabunuyla karbonatla sirkeyle aslında bütün işimizi halledebiliyoruz bakım yaparken de mesela doğal yağlardan faydalanacağız işte cilt tipine göre veya o cildin sorunlarına göre kullanılabilecek pek çok yağ var işte Merakı olanlar araştırabilir. İşte Hindistan cevizi yağı, ondan sonra karite yağı, işte kayısı çekirdeği, üzüm çekirdeği, avokado vesaire. Bütün bu yağlar farklı farklı faydaları olan ve cilt bakımında kullanılabilecek şeyler. Peki çamaşır ve bulaşık Mesela ben kişisel olarak bulaşık olayını henüz çözmüş değilim. Bulaşık olayı çok zor. <gülüyor> yani gerçekten hani <gülüyor> denedim bunu. Bulaşık, yani evet, çamaşırda bir nebze, evet. ee, işte sıvı el sabunlarında ve kozmetiklerde daha hatta şey faydalı, ee, onlarda da bir memnuniyet var. Ama bulaşıkta Çözemedim şeyi. Açıkçası ben de çözemedim. Hatta bazen evime gelen arkadaşlar benimle dalga geçiyorlar. Zehirsiz ev diyorsun. İşte bulaşık makinesi tableti var burada hmm. ne iş falan diye. Ben de açık açık söylüyorum. Yani ben bunu hiçbir zaman gizlemiyorum ki. Hı hı. Yaptığım bir formül var. Ama iyi sonuç alamıyorum ben evet. makinede ondan. İyi yıkanmamış bulaşığı tekrar tekrar yıkamak ta fayda değil. Evet. Ee, dolayısıyla su harcıyor, elektrik su harcıyor. harcıyor. Elektrik harcıyor. Ee, dolayısıyla zaman zaman kendi hazırladığım formülü kullanıyorum, zaman zaman da e, o ticari deterjanlardan Hı -hı. alıyorum. Fakat onu da kullanırken tabletleri ikiye bölüp kullanıyorum. Hmm. Ee, tavsiye edilen miktarın yarısını kullanmak bile gayet güzel temizliyor bulaşıkları. Hiç olmazsa e, tüketimimi yarı yarıya indirmiş oluyorum. Evet. Ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim Ardından tekrar beraber olacağız ...Bundan NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zehirsiz Evin Hanım'ı Mercan Yurdakular'la birlikteyiz. E, Mercan, sadeleşmek dedik. Hı hı. E, yani aslında e, zehirsiz bir evimiz olsun istiyorsak... ...bu sadeleşme fikrine nasıl başlayacağız? Çünkü... Bize sunulan bu zehirler aslında biraz da fazla pratik. Hı hı. Bize en çok cezbeden tarafı da o. Hı hı. Çok pratik ve hemen işte e, kesin sonuç veriyor. Pırıl pırıl çamaşırlar, pırıl pırıl işte bulaşıklar, harika bir cilt, hı hı. nemlenmiş eller, e, köpüren saçlar ve yumuşak. Yani bu, bu lüksten vazgeçmek hmm, herkes de aynı anda aynı hissi yaratmıyor olabilir. Kimisi için eziyet haline dönüşebilir çünkü. Tabii. Biz bu sadeleşme fikrine bu yola özellikle hani evin m, e, hanımı olarak nasıl çıkalım <gülüyor> bize ne gibi tavsiyelerin evet, olur? Şimdi kullandığımız ürünlere gelmeden önce bence biraz kafamızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani temizlik anlayışımızı e, baştan bir sorgulamamız gerekiyor. E, bir kere mikroplardan o kadar korkmamamız gerekiyor. Yani hmm, çok e, önemli. Yani. Evet, e, mikroplar gerçekten o kadar korkulacak şeyler değil. Yani evde belli başlı bir takım hijyen kurallarına dikkat ettiğiniz sürece, e, o, yani o şekilde hasta olmak çok kolay değil. Hmm. E, hani çok fazla dezenfekte etmeye uğraşıyoruz. Çok fazla sterilize etmeye uğraşıyoruz. O kadar sterilizasyona sadece ameliyathanelerde ihtiyaç var. <gülüyor> Aslında ben çok <gülüyor> kadar sterilizasyonda Bizim hastalığı olmamıza yol açan bir şey. Hani şu antibakteriyel Kesinlikle. sabunlar Çünkü mesela %98'ini yok ediyor. Evet, zararlı bakterilerle beraber faydalı bakterileri de öldürdüğü için o ürünler hı hı. E, aslında e, sağlığa olumsuz etkisi var sonuca evet. baktığınızda. E, onun dışında... Şu köpürtme takıntısından biraz vazgeçmemiz gerekiyor. Hı hı. Ee, köpüren her şeyi iyi temizliyor demek değil. Mesela diş macunlarının köpürmesinin temizliğe hiçbir katkısı yok. Ee, o köpürme e, deterjan sınıfına giren bir takım maddelerle sağlanıyor aslında. Hı. Yani diş macunumuzun içinde deterjan var. Evet. Ee, bunun dışında o böyle pırıl pırıl beyazlık evet hoşuna gidiyor insanın ama doğada öyle bir beyazlık yok. Yani peşinde olduğumuz şey aslında doğada olmayan bir şey. Başka o mis kokular işte ondan zaten bahsettik biraz önce. Temizliğin bir kokusunun olmaması gerekiyor. Yani buram buram kokuyorsa bir şey orada bir kimyasal kirlilik var demek zaten. Orada bir kamuflaj var aslında. Evet kamuflaj temizlik var. Temizlik yok. Hı -hı. Hı -hı. Peki bu son zamanlarda özellikle bu temizlik maddelerinin mesela yol açtığı astım. Hı hı. Ve alerji gibi bir sürü de hastalık var. Evet. Değil mi? Evet. Yani o zaman işe yaradığını düşünürsek, mesela benim çok yakın arkadaşlarım artık evlerinde hiçbir şekilde kimyasal deterjan kullanmıyorlar çünkü kullanıldığı hı hı. an çocuklarında reaksiyon alıyorlar. Belirtileri daha net görüyorlar. Bıraktıktan sonra evet. kullanmayı. Evet. evet. O zaman aslında temizlemiyoruz, kirletiyoruz. <gülüyor> Ee, öyle yani görünürde e, kirden mikroptan arındırıyoruz yüzeyleri ama yerlerine kimyasal madde tabakaları koyuyoruz. Evet peki şimdi bir de bunların alternatiflerini konuşalım. Hı hı. Ee, geç, ben senin programın konuk alacağımı söylediğim bir arkadaşım şey dedi boraks. Boraks da bir kimyasal madde. Evet. Ya. Orada bir kafamızda bir soru işareti evet. oluyor. Boraks hani kullanılabilir <gülüyor> bir madde midir? Hı hı. Yani biz insan sağlığı için zararlı değil mi? Hı hı. Şöyle aslında e, kimyasal madde diyoruz. E, her şey birer kimyasal madde. Yani su da bir kimyasal sonuçta aşik evet. Yo. <gülüyor> e, bizim kimyasal madde dediğimiz şey yani dediğimiz zaman kastettiğimiz şeyler aslında zararlı kimyasallar. E, boraks şöyle boraks doğal bir mineral aslında hı hı. E, fakat doğal olan her şey e, zehirsiz olacak diye bir şey yok e, borax zehirli bir mineral e, fakat burada da şunu konuşmak gerekiyor bence zehir bir doz meselesi yani e, çok fazla tuz yiyerek de kendimizi zehirleyebiliriz. Çok fazla boraks yiyerek de <gülüyor> evet. zehirlleyebiliriz. Hmm. Dolayısıyla temizlikte kullanılan miktarlar insan sağlığına zarar verebilecek miktarlar değil. Hmm. Mikrop öldürmek için kullanılıyor boraks temizlikte, ama içiniz rahat değilse tabii ki kullanmayabilirsiniz. Yani evet. hani daha beyaz olsun, daha çok mikrop öldürsün. Kaygınız yoksa boraks kullanılmayabilir. Boraksın yerine ne koyacağız? Peki mesela özellikle çamaşır hı hı. deterjanlarında da senin tariflerde boraks var. Boraks var <gülüyor> e, kullanmak isteyenler için. Yani hı hı. onun yerine e, çamaşır sodası da. ya yani çamaşır sodası zaten var tariflerde. Boraks kullanılmayacaksa e, aynı miktar çamaşır sodası da eklenebilir. Ha, aynı görevi görüyor. Evet. Yani aynı görevi görüyor derken o kadar mikrobu öldürmüyor. Hı hı. E, ama sonuçta Yıkıyor. Evet. Peki bizim bu marketlerden satın aldığımız bütün deterjanların içerisinde boraks var mı? Bütün deterjanların içerisinde olmayabilir. Hı hı. Yok galiba. Yani mikrop öldürücü olarak aslında herkesin kullandığı bir şey değil. Yani, Onun muhtemelen daha zararlı muadilleri de var. Evet daha zararlı <gülüyor> muadilleri de var. Ee, i̇şte sıcak su da var hani hı hı. sıcak su da mikrobu öldürüyor evet. ama işte biz ekolojik kaygılarla aslında çok da sıcak suyla yıkamamaya çalışıyoruz hı hı. çamaşırlarımızı vesaire borak orada biraz yardımcı olarak evet destek oluyor destek oluyor peki ee, kitap dördüncü baskıyı yaptı sizin bu internette ve kitapta verdiğiniz tarifler aslında bir nevi hem sizin tarifleriniz hem de sizi takip edenlerin size önerdiği tarifler de var içerisinde evet. yani Aslında bir buluşma platformu gibi de bir yer zehirsiz evet, ev Evet tarifleri beraber geliştirdik aslında <gülüyor> bir süre Evet, <gülüyor> evet. Ee, ve bir sürü tarifiniz oldu Senin evet. kitabını satın alacak olan kişiler bu tariflere e, ulaşabiliyorlar değil mi Ulaşabiliyorlar kitaptan? tabii ki ee, Aynı zamanda web sayfası üzerinden de Evet web sayfası şu anda birazcık eski ve terk edilmiş vaziyette <gülüyor> elden geçiyor fakat yeni versiyon henüz yayına girmedi. Kitap daha güncellenmiş daha son bilgileri içeriyor ama web sitesi de yakında umarım. Peki son olarak atölyeler düzenliyor musunuz? Evet, Evet. Bir etkinlik takviminiz bir planınız etkinlik. ya da duyurduğunuz bir mecra. Etkinlik takvimini e, site güncellenince e, hı hı. koyacağım. E, şu anda sosyal medya Zehirsiz Ev'in sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyorum bir atölye veya seminer olacağı zaman. Evet. O zaman bir e, web sayfanızı ve sosyal medya adreslerini bizimle paylaşabilir misin? Facebook, <gülüyor> <gülüyor> Instagram. <gülüyor> Tabii ki e, her yerde Zehirsiz Ev. E, Facebook'ta, evet. Facebook'ta da var, Instagram'da da var. E, bir soru sorduğunuz zaman, bir mesaj yazdığınız zaman doğrudan bana geliyor. Hı hı. Ben cevaplıyorum. Ha, sen de cevap. Çok güzel. Kitap peki internet web sayfanız üzerinden satışa sunuluyor sunuldu mu? Benim sitem üzerinden satılmıyor şu anda. Fakat internetteki kitap satış sitelerinden alınabiliyor veya kitapçılarda da bulunabiliyor. Evet, çok teşekkür ederim Merdan. Ben teşekkür Programma ederim. Programıma konuk olduğun için. Evet, Tuhum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün zehirsiz evin hanımı Mercan Yurdakular'la birlikteydik. Evimizi neden zehirlerden arındırmalıyız ve neden sadeleşmeliyizi konuştuk. Lütfen siz de zehirsizev.com internet sitesine ya da sosyal medya hesaplarına girin. Çünkü çok değerli tarifleri var orada. Biz burada paylaşmadık ama internette işte sosyal medyada ve özellikle zehirsiz ev kitabında çok değerli tarifler var. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.